Geçen haftadan devam. Buraya kadar değindiğimiz meselelerden hangi sonuçları çıkarabiliriz? İnsanlarla eş değer olmamakla birlikte, hayvanların ahlaki açıdan önem taşıdıkları ve onlara gereksiz yere acı çektirmemek gibi bir ahlaki yükümlülüğümüz olduğu konusunda çoğumuz hemfikiriz. Zevk, eğlence ya da elverişliliğin, hayvanlara acı çektirmeyi gerekli kılmayacağı konusunda da çoğumuz hemfikiriz. Michael Vick veya Mary Bale gibi insanlara ya da boğa güreşi türünden faaliyetlere bakıp, ortada geçerli bir sebep yokken hayvanlara acı çektirdikleri için onları lanetliyoruz. Mesele şu ki, hayvansal ürün tükettiğimiz her seferinde, ortada geçerli bir sebep olmaksızın hayvanlara acı çektirmiş oluyoruz. Yani, söz konusu hayvanlar olduğunda hepimiz birer Michael Vickes, hepimiz birer Mary Baylis. Boğa güreşinden hiç de farklı olmayan bir tutumu hepimiz paylaşıyoruz. Hayvanlar konusunda ahlaki şizofreniden mustaribiz. Klinik şizofrenide Hezeyanlı düşüncelere rastlanır. Hayvanlarla ilgili ahlaki fikirlerimiz de kelimenin tam anlamıyla hezeyanlı. Hayvanların ahlaki açıdan değerleri olduğunu düşünüyoruz. Onlara gereksiz yere acı çektirmemek gibi bir ahlaki yükümlülüğümüz olduğunu düşünüyoruz. Mecbur kalınmadıkça hayvanlara acı çektirilmesine itiraz ediyoruz. Ama sonra zevk, eğlence ya da elverişlilikten daha geçerli olmayan sebepler yüzünden milyarlarca hayvana korkunç acılar çektiriyoruz. Bu noktada sadece üç seçeneğimiz var. Birinci seçenek, yeterli bir gerekçe yokken hayvanlara acı çektirmenin ahlaki olarak yanlış olduğunu söylüyor olsak da aslında bunu kastetmediğimize karar vermek. Zevk, eğlence ve elverişlilik de dahil, herhangi bir sebeple hayvanlara acı çektirmekte hiçbir sorun yok. Vick, bail ya da boğa güreşlerine yönelik kızgınlığımız, artık farkına varıp kabul ettiğimiz ikiyüzlülüğümüzden başka bir şey değil. İkinci seçenek, Sizi hayvan ürünleri tüketmeyi bırakmaya ya da en azından bunun için gayret göstermeye ikna etmiş olmamız. Öyleyse artık okumayı bırakıp çabuk, kolay, ucuz ve sağlıklı vegan yemek tarifleri aramaya başlayabilirsiniz. İnternette bu tariflerden bir sürüsü var. Üçüncü seçenek Rahatsız oldunuz ve savımızın doğru olabileceğini düşünüyorsunuz fakat bir yandan da iyi ama diyorsunuz ve hayvanların önemli olduğu inancınızı terk etmeden onları yemeye devam etmenizi kabul edilebilir kılacak başka sebepler bulmaya çalışıyorsunuz. Bütün bu iyi amaları bir sonraki bölümde inceleyeceğiz.